Bir. Sesli Meram 320 Karşı Radyo 192 10 Ağustos 2021 Salı Dinlediğiniz programın Takvimi bağımsız, bağlantısız ve bağımsız Seslerin güncesi Bir meram, bir arzi hal ve bir durum Taahhülü Sesli Meram Şimdiki zamana ait seslenişler ve şimdiden Yarına çıkacak olan ahlar, vahlar Ve tüyler. Siyasa merkezli bir alternatif ses verme gayreti sesli meram. Karşı radyoda bir kere daha başlıyor. Anarşi şimdi ve sonsuza kadar dönüşüp dolaşıp, dönüp dolaşıp ta dibine doğru yollandığımız bir menzilde 192. defa karşı radyodan ses edebilirken döne döne bata çıka hep dibe, hep daha kötüsüne yollanan bir ülke imgesi Tümüyle bu ülkenin hakikati kılınıyor. Kötülüğün, kötünün ve betin göndere çekildiği bir yer saha ve yurt taahhülünün gerçekliği kendiliğinden ortaya saçılıyor. Büyük resmin yıkımın hali, suretinden mülem kılınıyor artık. Devletin şimdisi, şu anki sahiplerinin çoğalta geldiği her cerahat, var ettikleri her hamle, arka arkaya dizdikleri her şema, tespit, eylem başka bir yıkımında dipsiz koyaklarına yollanmayı sağlıyor. Bir ülke hep birlikte çöküşüne anlık olarak tanıklık ediyor. Bir ülke her gün yeniden yıkımla buluşur kılınıyor. Bir ülkede tümü hayat imecesi müşterek bir mesele yerle bir ediliyor. Gizli saklı kalmadan, çekilişsiz ve kuralsız anlık. Döne döne bata çıka, hep heptadibe yollanıyor bir menzil. Bir ülkedeki hayat hakkının açık bir biçimde eksiltilmesinin kayıtsız şartsız bir atla sağlanma alınmasının görüngesi. Bugün şu sahnededir. Olmakta olan, olması için gayret gösterilen ve düpedüz evin ev olmasının da önünü alan şey, her şey güncellenendir. Böyle bir toplamla bu kadar afaki bir cürüm istemini sabunarak ne yol kalır ne izan ne gün kalır ne yarın. Bitimsiz doymak nedir bilmeyen bir ceraat memleketi yiyip tüketmektedir. Bitimsiz kesintisiz bir yıkım, terör, tahakkümün her türünden birer kesit güncellenendir. İsmi yeni, kendisi eskinin ta kendisi ola gelmiş o ülke. Metaforu'nun mecazi değil de doğrudan ve dost doğru yıkımı var edilir bir kere daha. Bugün 19. yılını geride bırakan siyasal İslam motifli ırkçı hizipçi kendinden mekul kendisinin tarafında olanların hamisi, diğerlerini ise düşmanı olarak belirlenmiş. Bildirilmiş o aklın var ettiği şablon derin bir çürümeyi sabit kılar. Memleketin memleketlikten çıkartılmasının suretleriyle doluyor güncellik. 24 saati geçer geçmez bir biçimde güne düşürülen her yeni acı, her yeni kırım, her yeni devletli gölgesinin açık bir sonu, nihai anlamda da beşerinin haklarının gaspını ihtiva ettiği artık çok açıktır. Bugünü dünden dağar, şimdiden ve bir yarını yerli eksan etmelerin uzağımda, Onca başefendiye ay nutkun karşılığı koca bir hezimettir. Bir hafta dedir, yani bir hafta aşkın aşkını söyledir Ege ve Akdeniz'i kuşatan yangınların birisi bitmeden bir başkasının var ettiği bir düzlemin hazin hikayesinde topa taca sallayıp sorumluluk alabilmek bir yanı sorumsuzlaşmanın varlığına dair kesitler, atıflar ve nicesi bu meramında da özetidir. Göz göre göre bir memleketin yakılarak yola girilmesinin var eden bir muktedir karşısında hayatın ederi de anlamı da bir hiçtir. Bunu her defasında çok acı bir biçimde yaşayarak teyit ediyoruz ve her defasında bu yıkımı şekillendiren dönüştüren bir mahvetme döngüsü karşımıza çıkıyor ki Malavgat'ından Milas'ına e, ya arka arkaya sürekli olarak güncellenmiş olan işte çökertmesinden tutun da işte Bodrum'un arka sahillerini ya da farklı yerlere bu yıkımlar ve söndürülenler tabii ki. Ee, söndü ama o söndüğüne kadar da neler ortaya çıkartıldı işte hangi kentlerde neler oldu birazdan işte Evrensel'den Milas Belediye Başkanı'nın geçtiğimiz hafta içerisinde aktardıklarını paylaşacağım ama e, doğaya hiçbir şekilde saygı duymayan bir cena haline dönüşmüş olan bir ülkede e, utanç verici olan o yıkımların etraflıca derli toplu düşünülmeden yapılan işte normatifler. Şunu buraya yerleştirelim. Buraya bir otel dikelim. Arkasına birikine bir kent koyalım. Kentin üstüne de bir, bir iki tane fidanlık ağaç olsa bir tane de yüzyıllık ağaç olsa yeter deyip de yok eden o tahakküm ve hani açgözlülük diyelim. Açgözlülükle her yeri İstanbullaştırmanın e kötü bir bedelini hep birlikte bütün ülke dedi. Buna katılırsınız katılmazsınız bilmiyorum ama koskoca bir ülkeyi Sanki düşman işgal etmiş gibi ya da düşman varmış gibi böylesine humar kullanan bu kadar böyle e, hiçbir şekilde toprağına taşına hiçbir şeyin önem vermeyen bir iktidarın karşısında e, yandı bitti kül oldu her şey. Ki bunun bir benzeri zaten şu anda Yunanistan'da da devam ediyor. Mesela Atina'nın kuzeyi epey bir gündür yanıyor ve hiç durmuyor. E, Eğriboz Adası'nın güves köyündeki evinden tahliye edilirken e, görünen. Ricopi, Banayota bir idol oldu, bir görüntü oldu ee, olabilir yani Konstantinos Çakalidis kaydetmiş bu görüntüyü derin bir dehşetin ortasında onlarda da kentler, köyler ve işte kıyı kasabaları, adalar şunlar bunlar yanmaya devam ediyor ama o dehşet vericilik ve o tükenmişlik hali gerçekten hiçbir şeye benzemiyor. Ve biz de utanmıyoruz, biz de çekinmiyoruz. Bizde işte oh olsunlar gitsinler, beş gelsinler, gitsinler. Ama biz de yandığımızda onlar bize el uzatmayı her zaman gibi düşünün. Varlıklar ve maalesef ki Ege'nin her iki yakasında da o ağacılar yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. Umarız ki diğer yangınların da bir an önce kontrol altına alınabileceği bir düzleme kavuşabilir. Çünkü doğa artık bu küresel iklim krizi ne peki kesin ne bilmem nesi ne olsun ne busu insanların en ufak bir hatasını kabul etmiyor. Hani içtim şişeyi kırdım attım oraya içtim e, su şişesini plastik. Koydum kenara, kırdım gözlük camı bilmem nesi, şu susu hani yanabilecek her şeyi iletken her şeyle beraber o duada bir daha geri gelmeyecek şekilde yok oluyor. Anlatacak çok şey var. Yaygın medya çünkü hiçbir şeyi paylaşmıyor. Yaygın medya bize birer masal anlatıyor ki ve 4-5 saatlik işte sosyal medyaya girememenin ardından ortaya çıkan pek çok şeyde bu bayisleri her defasında gördük, görüyoruz, yaşıyoruz. Anlatacağımız şeyler zaten can sıkıcı. Umarım dinlemeye vaktiniz vardır. Umarım siz de bizimle beraber canınızı sıkarsınız. Ayrı ile başlamıştık. Esrama Goldfat Records'un yeni keşiflerinden biri Zainap'la devam edeceğiz. Arkasına Chill Homers Rooftops Life History Records'tan. Karşı radyoda bizlerle beraber oluyor. Sesli Müram devam ediyor. Evrensel Gazetesi'nden aktarayım. Milas Belediye Başkanı Muhammed Tokat ilçedeki orman yangınlarındaki son durumu evrensele anlatır. Havadan müdahalenin yetersiz kalmasına da tepki gösterir. Tokat, Kemerköy, Termik Santrali ve Türk Evleri bölgesindeki yangının sabah 2 uçak ve 4 helikopterle kontrol altına aktarır. Ancak Akçakaya ve Fesleyen köylerinde devam eden yangınların kontrolünü sağlanmadığı sürece santral ve çevresinde rahat etmeyeceğini söyler. Santral'in bacasının dumandan görünmez hale geldiğini ve alevlerin evlere kadar girdiğini söyleyen Tokat Belediye Ekipleri müdahale etti ve şu anda özellikle santralin etrafında helikopterlerle su atılıyorlar. Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'nden başlayıp önce Bodrum'un mummazlı Mahallesi'ne ardından Milas'ın çökertme ve Türk Evleri Mahallesi'ne ulaşan yangın 5. gününde Kemerköy Terimek Santrali'ne de sıçrar. Sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangın yeniden alevlenip 18.35 itibariyle o gün Türkiye Evleri Mahallesi'ndeki yangın kontrol altına alınır ancak akşam saatlerinde yeniden yayılır. Bu Akçakaya ve Feslen Mahallesi'ndeki yangının şiddeti arttırarak devam ettiği için Alevler Termik Santral'e gitti. Santral şu anda tamamen boşaltılıyor ve şimdi sirenler çalıyor diyebilir. E, kötülüğün göndere çekildiği yerde Handis'e ise isteği göstere göstere bir biçimde Memleketin yangınlara rehin edilmesi söz konusu edilir. Yukarıdaki tanıklıklar, sosyal medyaya yansıyan pek çok sesleniş, vakanın ortaya yerinden çıka gelen kesitler, nasıl bir cehennemde olduğumuzda ayağın beyan ortaya serer. Yanan, yok olan sadece kentlerin kalatları, kırsal kesimdeki ev ya da sanılan kondular değildir. Aynı zamanda hayatın ta kendisine ev sahibi olan ormanlar, orada yaşayan hayvan ve nebatinin de sonunun varlığıdır. Günlerdir süren yangının verdiği yıkımın boyutu söndürme çabalarının ardından görünenki sterdedir. Bir menzili alenen yok eden bir sahayı yaşatan yaşam veren olmaktan alıklayan bir devletle antallı pek çok örneği yaşamda var edilir. Bir biçimde sözlükteki karşılığı tas tamam belirgin bir biçimde kotarılmış kötülük onca günde kalıcılaştırılır. Ne uçağı ya bizde uçak mı var diye seslenen. Cumhurreis ya da başefendi ya da işte onun her şeyini elinde tuttukla koşmaya devam eden bir e, ne diyeyim kendini ırkçı mı diyeyim memleketinin kımıl zararlası baş faşisti mi diyeyim o ya da işte gündem satır aralarını sıkıştırdıklarıyla işte yangın kahramanları şunlar bunlar falan deyip de çoraklaşmış ve bitmiş tükenmiş olan Gerçek yıkımın sahibi olan işte o köylerde yaşayan insanların varlığını, hayvanları katledilmiş ya da yanmış ya da yanmaya işte yaralanmış. Ee, bunun yanında tabii yok olmuş duayı kim konuşacaktır? Buna sıra gelecektir, Belli değil. Muhammed Tokat dikkat çektiği şey odur zaten. Hani, hani devletimiz buradadır ama devlet aslında yoktur. Devletimiz şuradadır ama devlet aslında görünmezdir. Ki köyceğiz de en son... E, Üstad Semih Gümüş'ün paylaştığı şeyler vardı ki yani gösteri göstere yangınlar, göstere gösteri işte beraberlik içerisinde hani müşterekleri paylaşabilip ona karşı dur diyebilmeyi amaç edinen sivil koordinasyonlar ya da işte sivil gönüllülerin var ettikleri yangın söndürme timlerinin şunları bunların hiçbir nesamesinin okunmadığı ve sadece baş başamirinin türlü atlarının Pakdemirli denen orman kaçkınının aslında Orman Bakanı demeye bir şahit demek lazım. Kendisine hakaret ettiği, ileri sürülen, aslında olması gerekeni sorgulayan bir kadını gözaltına aldı ama akıbetini hiçbirimiz bilmiyoruz. Ne oldu o kadın? Buna dair bilgi yok. Hatta onu geçtiler, onun üstünü kapattılar. O yangın bitti, bu yangın bitti demekten başka bir şey yaramıyorlar. Yunanistan'a uçak verecekmişiz, hayırlı olsun kendi uçağımız hangarımızda çürümeye devam ederken herhalde vardır bir bildikleri deyip de o goy da devam ederler. Çünkü e, bu kesintisizlik içerisinde o siyasi öznelerin var ettikleri ya da suna geldikleri şeyler Aslında bir memleket tahayyünün de ne kadar kolay bir biçimde paçavra edilebildiğini ya da hani sorgulamamıza gerek yok yani ne güzel işte falan deyip de böyle yapılan edilen ve... E, inanılmaz bir biçimde kendini şekillendirmiş olan e, o devlet aklının da ve kendini şekillendirmiş olan o devlet aklının içerisindeki olayları da karşımıza çıkartır ki bugün haberlerinden birisini aktarayım 270 orman yangından 267'si kontrol altına alınmış bakanın dediğini göre Muğladık köyceğiz ve Milas ile Aydın'da bozulan yangınlarının devam ettiği bilgileri e, hala yani devam ediyor bu yangınlar. Ve artık çoraklaşmış, yok olmayı tutmuş yerleri de görmemiz de var. Milas ve Köyücüs ilçelerimiz dışındaki tüm yangınlar koltuğuna altına alındı. 7 uçak, 39 helikopter, 2 İHA, 10.547 personel, 2.545 araç varmış. Aydın'ın Bozdağ'ın ilçesindeki orman yangınına da müdahale ediliyor. Konaklı Mahallesi, Kemer Barajı yakınlarındaki ormanlık alandan yükselen dumanlar. İtfaiyeye bildirilmiş iki helikopter yardımıyla yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bilgisi de geçiyor. Dediğimiz gibi giden gidiyor ve bu küresel yıkımın e, sadece işte hani basit cümlelerle geçirilebilecek bir mesele olmadığını da gördüğümüzde artık e, sona doğru koşar adım gittiğini insanlığın görmekte ayrı bir utanç vesilesi haline dönüşüyor. Ne diyorduk? Sesli meramdaydık rahatsız edebilmek için. Chill homers too good to be true. Gerçekten gerçek olabilecek kadar iyi. Uh, Funkware, Grooving in Paris, Funk Stuff Recordings'den gelecek. Sonra söz seslere anda dokunulmaya devam. Yeşili'nin küle döndüğü haberleri düşüyor. Bu arada e, Cumhuriyet Halk Partisi için Lanet Parti CHP'lere yönelik de bunları asmak şart diyen AKP'li Akçakal'e belediye başkan yardımcısı ya çok an hakkında suç duyurusunda bulunulmuş Aziz Aydın'ın CHP'li bu hadsiz insana daha fazla bir şey dememiz gerekmiyor. Çünkü artık bilmeyen kendini bilmeyen bir insan demiş. Olabildiği kadar açık bir biçimde bir Türkiye gerçekliği hazanı Karşımıza çıkıyor ve her gün ayrı yıkımla dönüştürülürken siyasi hüznelerin işte orman yangınlarının doğal felaketleri bu PKK'nin işi diye pazarlamaya gayret etmelerinin ardından çıkagelen Kürt nefretinin de boyutu o kötülüklerin birisini enkestirmeden sunar yıkım var edilirken kendilerine görev verilmiş gibi yol kesip GBT yapmaya çalışan suretler bedir inlerinlah ile kiminde kaba kuvvetle, bir ve beraber oluşturulan güroslarla bir dein ortasında yol yeniden karanlığında kendisini çıkartılır bu bayislerden birisinde kameralar çekim yaparken araçlar taşlanır bir başkasında sıf Kürtlü oldukları için insanlar sorguya çekilir gazete cmetin yoksu Paylaşımındaki gibi araçta çoluk çocuk da olsa, milli ve yerli nam kodlanmış zümrelerin hedef alması nasıl bir işkenceye dönüştürüleceği sabit olunur. Kayıt altına alınır bir kere daha. Daha da vardır. Aynaların buluştuğu bir televizyon yayını basılıp yalan mesele ortaya atılarak insanlar darbe edilir. süre en kılınır. Durmak yok yola devam. Bu tarz bir müşterek yıkımın ortasında da zulmünün öyle ya da böyle bir biçimde güncelleye gelir. Bir gün gazetesinden işte bu Navi Çokan'ın hikayesini aktaralım. Sosyal medya hesabından paylaşıyor. Bu ülkeye atanlar günden beri bu ülkenin insanını dayatmaca politikasına her fırsatı sürdürmeye devam eden CHP gibi bir lanet parti yeryüzünde var mıdır? Bu sefer cellerimize de falan politikalar peşinde. Bunları asmak şart ifadelerini kullanır. Ee, Abdullah Eri'ne seslenir, Şanlıurfa valisine seslenir, CHP'li Tanal. Der ki sizin sorumluluk ve gözetimizinizde bulunan adı geçen memur hakkında bir işlem yapacak mısınız? Tabii ki bir işlem, bir işlem yok. Çünkü bunların sırtları popozlanmaya devam ediyor. İşte o bir yandan Kürt nefreti aşılanmaya devam ediyor. Kürt eşittir PKK denklemi e, kurtarabildiği yere kadar nereye giderse işte oraya kadar savunuluyor. Ya da en azından böyle düşünülüyor. E, rezilliğin Daniskas'ın içerisinde bir hayat hakkı, bir Genel geçer değil gerçekten bir hayat hakkının bırakılmaması. Türkiye'de e, olabilecek her şeyde nasıl bu kadar kolay bir biçimde genel geçer bir biçimde e, unutmaya sevk ettiğimizi ya da bizim kanıksamaya çalıştığımızı da hani böylesine kolay bir biçimde değerlendiriyorlar. İnanabiliyorlar. Yerseniz yapıyorlar. İnanılmaz rezillik. inanılmaz bir kötülük. Ve işte e, bunlardan kötülerden birisi daha var. Bir kafatası, zihniyet, izit, ulvi, ter denilen bir herif var. MHP'li e, faşist partinin genel başkan yardımcısıymış. Böyle insanlar, böyle titirler falan da var yani. gök bakara saydırdı, yetmedi. İşte Barış Atay'a saydırdı, onu kesmedi. E, onun üstüne de Levent kazağı giydirmeye çalışmış. işin gücün yok müptezel herif. Biz geçmişteki her sözümüzün arkasındayız. Ne silmesi neyi silmesi. 2015 yılındaki bir tweet mesajını bugün taşarak ancak ucuzluğunu gösterirsin. Şehidin evini sırt dönen şerefsizdir. Döndü diyen de şerefsizdir. Boğazda zıkımlanmaya devam et. Gibi Necip Türk milletine yakışır bir e, ırkçı kapatasçı zihniyet örneği olarak. Kendi kendine bir şeyler sayıklamış. Ulvi Yönter e, tam da yakışır. O memlekete bu kepazelik mi diyelim ne diyelim. Çorum'un Sungurlu ilçesi ve ilçesi iyi Parti denen partiden belediye başkanı Şahin nerede İnsanları işe yaramaz asılak olarak netelemiş Suriyelilere kifayetsiz bir müfteristlik ve bunlar işte ilçelerinde barındırmayacaklarını söylemiş. Ne çok Tanjo, Okan, Özcan var. Pardon düzeltelim. Kamistodan'ın sebebine geçmeye çalışırken iki genç askerlerine, ağır işkencilerine maruz kalır. Demir çubuklarla işkence edildikten sonra baygınlık geçiren gençlerin vücutlarının birçok yerinde kanama ve kırıklar oluş. Bunun haberinde sadece Mezopotamya Ajans paylaşır mesela gibi. Ya da dün e, bu toprağın yetiştirdiği önemli isimlerden biriydi Aram Tigran. Aram Dikran. E, vasiyetiydi Diyarbakır'a gömülebilmek. Ametel Dikran'a gerte bir kutsal şehri. Ama Erdoğan'dan izin çıkmadı. Demiş Garopay'la Aram Tigran hala sürgünde vasiyeti de. Bornumuzun borcu, ruhu şad olsun der. E, bunun gibi bir sürü detay ve bir sürü iletkenle beraber bu memleket gerçekliği karşımıza çıkıyor. Artık hani memleketten geriye ne kalmışsa onun gerçekliği karşımıza çıkıyor ki bunları dert ettiğinizde Bunları üst üste koyduğunuzda artık geleceksiz, ümitsiz, bir yarınsız, bir şimdisiz, daha doğrusu birbirini duymaktan bile özellikle imtina eden ve bu işte muktedir algısının yönlendirmeleriyle beraber artık o biopolitik tahakkümün her türlü nüvesini ve şartlanmışlıklarına alışmaya zorlanan, bunla işte işkencelerine, tahakküm etme hamlelerine, yaftalarına, biçimlendirmelere ve bu hızada duracaksınız demelerine alışmaya çalıştırılan bir ülke gerçekliği var ki bunun yanında bir de pandemi var. Pandemi artık konuşulmuyor maalesef. 117 kişi ölmüş bugün biz kayda alırken. Ve her şeyi çok rahat bir biçimde içselleştirdik, maskeler atıldı. Pandemi bitti bilmem ne bilmem ne falan derken tam da işte o başefendi ile başfaşistin ortaklığındaki yeni türkiye şablonunda kotarılmaya devam ediyor ki sona hayır olsun funkwear, resurrection funk stuff recordings and arkasına basics recordings e uzanacağız audible no more like you şimdi sesli meramda burası tarzı <gülüyor> Kendini tekrar ediyor bazı şeyler. Birlik ve bütünlüğü birbirlerinin gırtlaklarına çökmek olarak algılayan bir akımın çünkü o devletin temsiline reva gördüğü şey ilfe çekmek oluyor. Bütün bu yaratılan kaotik dizinin onca zamana yaygınlaştırılmış tahakküm et mahalini son kertede var ettiği şey Böylesine patavatsız bir biçimde bir yangını dahi siyasi manevra için yetki bir dayanak bilmektir. Öyle ya da böyle iktidar ve muhalefetin birlikte çalak alem sergilediği her tutumun faturası ve ceremesi hep daima sıradan insanlara bedel diyet kılınır. Navi Çokan gibi bir memurun tasarrufunun nefret temsilinin boyutunu göstermesi açısından da düşündürdür. Artık Afaki görünen şey bir yetimin sürekliliğidir. Bir biçimde yaşama karşı koşulların hepten ağır, yıkıma çıkartıldığı bir fasit döngü süren kılınanmış. Hal budur, hakkaniyetle seslendirilmiş olan adalet kavramı ise Tales'in kayıp terazisi gibi yok, sır kılınandır. Dibine doğru göçmeye devam eden ülkenin hali ortadayken devletlerin kılığını kıvırdatmayan sureti zaten bütün bunların da kanıtıdır. İktidar kliklerinin tümü, muhalefetin ben diye çıkagelen ittifak ortaklarındaki hiziplerin ağırlığıyla zaten her gün... Her şeyi biraz daha kötülüğün nesili kılınmaktadır. İlave sözlere ne hacet artık. Hiç ama hiçbir biçimde bir normatif hali kalmamış, normlarını yerle bir ederken toprağını da enikonu çürütmeye, tüketmeye devam eden bir ülkede tek satır ümit kalır mı? Kötülüğün bu afaki yıkımı karşısında sıradana hiç söz bırakılır mı? Düşünüyor musunuz? Onca açıkta duran yarayı, var dinmiş yıkımı, sonsuz bir döngüye rehin edilmiş karanlığı daha ne anlatabilir ki? Karanlık çağın içinde dipsizliğe arşılınıyor bu ülke. Nerede dur denileceğini dahi bilmeden. Daha ötesi var mı? Sesli meram karşı radyodaydı. 320. sesli meram. 192. defa karşı radyodan sesleniş. Audible. I've been thinking that. Haftanın vedasını oluşturalım. Misakettinamo.fm ve karşı radyo adresimizden karşı radyo.com ve soundcloud.com karşı radyo adreslerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Görüşünceye kadar.